Riya ve Gösteriş İkinci Bölüm Riya vesvesesini kökünden söküp atmanın yolu Riya arzusuna muhalefet edince ve kalb ile onu kerih görünce tabiatında riya isteği ve vesvesesi kalırsa ondan mesul olmazsın çünkü o insanın tabiatında yaratılışındadır sana tabiatında olanı değiştir diye emrounmadı. olunduğun onu yenmen, ona hakim olman ve elin altında bulundurman olup seni cehenneme atmamasıdır. Onun dediğini yapmayacak kuvveti elde etmen, ona hakim olmanı ve elinin altında olmasını gösterir. Kul olmanın verdiği mesuliyet için bu kadar yetişir o arzu ve isteği kerih görmen, o arzunun kefaretidir. Bunun delili şudur ki, Ashab-ı Kiram aleyhimür rıdvan, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dediler, Aklımıza öyle düşünceler geliyor ki, eğer bizi gökten yere atsalar, bizim için daha kolay olur. Biz ise, bu düşünceleri kerih görüyoruz, beğenmiyoruz. Resulullah onlara, ya bu hale kavuştunuz mu buyurdu. Onlar da, evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sarih imanı gösterir buyurdu. O vesveseler Allahü Teala hakkındaydı. Sarih iman, Onları kerih bilmektir. Yoksa vesveseye sarih iman denmez. Onları kerih görmek, onların kefareti olunca, insanların vesvesesiyle ilgili olanların, kerih görmekle yok olacağı daha açıktır. Ama şeytan, bir kimsede nefsine muhalefet ve şeytanla bu vesvesede mücadele kuvvetini görürse, şeytan ona haset eder. Ve ona kurtuluşunun bu vesvesede şeytanla mücadele etmesinde olduğunu gösterir. O mücadele ile meşgul olma. Kalpten münacaat lezzetini götürür. Bu ise yanlıştır. Bu da dört derecede olur. 1- Onunla mücadele ederken zaman geçer. 2- Onu yalanlamakla, kovmakla, ve kalpten münacaat etmekle yetinir. 3- Onu yalanlamak ve kovmakla da uğraşmaz. Çünkü bununla da biraz zaman geçireceğini bilir. İltifat etmeyip, münacaata koyulur. 4- İhlas için çok uğraşır, çok çalışır. Zira şeytanın bundan kızacağını, kendisine yüz vermeyeceğini bilir. En yüksek derecesi budur. Çünkü şeytan ondan bunu görünce ümidi keser. Bunlar ilim öğrenmeye giden dört kimseye benzer. Yollarında bir çekemeyen durur, birinin gitmesine engel olur. O ise onun sözünü aldırmayıp geçmez ve onunla kavgaya tutuşur. Vakit kaybeder. Öbürüne mani olur, o hasetçiyi kovar. Fakat kavga ile oyalanmaz. Üçüncüsü ise aldırmaz. Onu defetmekle de uğraşmaz. Ona vaktini hiç harcamaz. Dördüncüye de mani olur. O ise ona hiç iltifat etmez, yüz vermez, yoluna devam eder, zaman harcamaz. Hatta yüzüne bakmayıp daha çabuk yürür. Hasededen eden o kimse, ilk ikisinden, maksadından bazı şeylere kavuşmuştur. Üçüncüden ise, bir şey elde edememiştir. Dördüncüden bir şey elde edemediği gibi onda bazı şeylerin artmasına sebep olmuştur. Hiçbirine üzülmese de bu sonuncusuna üzülür ve keşke yapmasaydım der. O halde vesvese ve onunla münazerede kavgaya tutuşmamaya, münakaşa ile oyalanmamaya gayret edip münacata devam etmelidir. Aşikâr taatte cavaz Taati yani ibadet ve iyi işleri gizli tutmanın faydası, riyadan kurtulmak içindir. Başkalarına göstermenin büyük faydaları vardır. Bu da halkın kendisine uyması ve insanları iyi işler yaptırmaya tahriktir. Bunun için Allahü Teala her ikisini de övüyor ve Bakara suresinin, 271. ayetinde mealen Eğer sadakaları aşikare verirseniz, o ne güzel şeydir. Eğer sadakaları gizler de, onları öylece fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah her ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır buyuruyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz para istedi. Ensardan biri bir kese altın getirdi. Diğerleri de onu görünce para getirdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse iyi bir çığır açıp başkaları ona uyarlarsa kendisi sevap aldığı gibi ona uyan diğerlerinin aldığı sevap kadar da sevap alır buyurdu. Bunun gibi gazaya veya hacca gidecek olan kimse daha önce hazırlık yapar, akraba ve komşulara uğrar, diğerlerini teşvik için onlarla görüşürse veya gece namaz kılarken diğerlerinin de uyanması için yüksek sesle okursa iyi olur. O halde riyadan emin ise, ishar etmek başkalarının da yapmasına sebep, ve onları teşvik oluyorsa, kıymetli olur. Yok eğer, riya arzusunu tahrik edecekse, diğerlerinin rağbetinin ona faydası olmaz. O zaman gizli yapmak daha iyi olur. Demek ki, ibadeti açıktan yapmak isteyen kimse, kendisine uyacak kimselerin mümkün olduğu yerde yapmalıdır. Çünkü bir kimse olur ki, evindekiler ona uyar, çarşıdakiler uymaz. Yine bir kimse olur ki, çarşıdakiler ona uyar fakat evindekiler uymaz. Bir de kalbini kontrol etmelidir. Çünkü çoğu zaman arzu kalpte örtülü olur ve helake götürmek için, diğerlerinin uyması için ibadeti aşikar yapmayı bahane eder. Böyle bir kimse, yüzme bilmeyip denize düşen, ve başkasını kurtarmak için eline yapışan kimseye benzer. Her ikisi de boğulur. Kuvvetli olan kimse ise, usta yüzücü olur. Kendisini kurtardığı gibi, başkasını da kurtarır. Bu, peygamberler ve evliyanın derecesidir. İnsan bu hususta aldanmamalıdır. Gizli tutulması icap eden ibadeti gizli tutmaması doğru olmaz. Bunda doğruluk nişanı, kendisine ''Sen ibadetini, taatini gizli tut, insanlar filan abide uysunlar, senin sevabın da aşikar yapanların sevabı gibi olur.'' dense, kendinde açıktan yapmak rağbeti bulursa, ahiret sevabını değil, kendi makamını aramış olduğu anlaşılır. Taati aşikar eylemenin diğer bir yolu da, taatten sonra ben ne yapmışım der. Bundan nefsi lezzet alır, ballandırarak anlatır. Böyle olunca dilini korumak ve ishar etmemek vacip ve lazım olur. İnsanların övmesiyle ayıplaması, kabul ve reddetmeleri nazarında bir oluncaya kadar böyle tahrik olduğunu anlar ve söyler. Bu hususta kalpleri kuvvetli olanlar çok sözler söylemişlerdir. Saat bin Muaz radıyallahu an Müslüman olduğumdan beri hiçbir namaz kılmadım ki nefsim kıyamette bundan sorulacağını ve cevap vereceğini söylememiş olsun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduğum her sözün doğruluğunda hiçbir şekilde şüphe etmedim." dedi. Ömer radıyallahu an Sabahleyin kalktığım zaman, işlerimin zor veya kolay olacağından korkmam. Çünkü benim için hangisi hayırlıdır bilemem, buyurdu. i̇bn Mesut, Mesud radıyallahu an Sabahleyin nasıl kalkarsam, ona muhalif olmayı arzu etmem, buyurdu. Osman radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biat ettiğimden beri, ''Sağ elimle avret yerime dokunmadım, niye etmedim ve yalan söylemedim.'' buyurdu. Ebu Süfyan radıyallahu anh, ''Ölürken bana ağlamayın, Müslüman olduğumdan beri hiç günah işlememişim.'' buyurdu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, ''Hiçbir zaman Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bana takdir ettiğinin değişmesini istemedim.'' ''Allah-u dilediğinden başka hiçbir sevinç ve neşem yoktur.'' buyurdu. Böyle sözler, riyadan emin olan kuvvetli büyüklerin sözleridir. Zayıfların bunları taklidi doğru değildir. Allahü u Teala, işlerde hikmetler yaratmıştır. Bunları kimse anlayamaz. Her kötülüğün altında bizim anlayamayacağımız, Nice iyilikler vardır. Ria mahveden riyada bile insanlar için nice iyilikler vardır. Zira birçok kimselerin riya ile yaptıkları işleri başkaları ihlas ile yapıyorlar sanır ve kendileri de o iyi işleri işlerler. Derler ki Basra'da sabahları öyle olurdu ki nereye uğransa Zikir ve Kur'an-ı Kerim sesleri duyulurdu. Bununla insanların rağbet ve gayreti artardı. Birisi riyanın incelikleri hakkında bir kitap yazdı ve hepsi bu güzel işlerden el çektiler. Bu yüzden rağbet ve gayretleri gevşedi, zayıfladı. Keşke bu kitabı yazmasaydı dediler. Demek ki riyaker kendini feda ediyor. Kendisi helak olurken, diğerlerini kurtuluşa çağırıyor. Günahı gizlemekte cevaz. İbadeti açıktan yapmak yahut söylemek riya olabilir. Ama günahını gizli tutmak, yedi özürle her zaman caizdir. 1- Allahü Teala buyuruyor ki, Fısk ve günahı gizleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, Büyük günaha düşen bir kimse, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın örtüsünü onun üzerinde bulundurmalıdır, buyurdu. 2. Bu dünyada örtülü kalırsa, öbür dünyada da örtülü kalacağı ümidi hasıl olur. 3. İnsanların ayıplaması sebebiyle kalbinin meşgul olacağından, ibadeti karışık ve kalbi dağınık olmasından korkar. 4. Kalbi, insanların ayıplamasından ve kötülemesinden incinir. Bu da insanın tabiatında olan bir şeydir. Ayıplamadan incinmek ve ondan kaçmak haram değildir. Ayıplanmayı ve övülmeyi bir tutmak, tevhid makamının sonunda olup, herkes buna ulaşamaz. Ama ayıplanmak korkusuyla taat etmek, caiz olmaz. Çünkü taat, Yalnız Allahü Teala için yapılır Övülmemeye ve methedilmemeye sabretmek kolaydır ama ayıplanmaya sabretmek gayet zordur 5 günahını söylerse kendisini öldüreceklerinden veya eziyet edeceklerinden korkar Hat cezası icabetse de günahını gizlemeye ve tövbe etmeye şeriat da izin vermiştir o halde başkasının şerrinden, zararından kaçınmak için günahını gizlemek cahiz olur. 6. Günahını söylemekten, insanlardan utanır. Utanma güzel bir huydur ve imandandır. Utanma başka, riya başka şeydir. 7. Günahını söylerse, fasıkların, Günahkarın da kendisi gibi yapacağından, günah işlemiye atılacaklarından korkar. Bu niyetlerle günahını saklarsa mazur olur. Niyeti, kendisini başkalarına vera sahibi olarak tanıtmaksa, riya olur ve haram olur. Ama bir kimsenin içi dışı aynı olursa, bu sıddıkların derecesi olur. Bu da şöyle olur ki, kalbinden hiç günah işlemez. Fakat işlerse Allahü Teala'nın bildiğini kuldan niçin saklayayım derse bu cahilliktendir ve cahiz değildir. Belki Allahü Teala'nın sırrını saklamak vaciptir. Riya korkusuyla iyiliklerden el çekmenin cevazı. Taat 3 derecedir. Birincisinin insanlarla ilgisi yoktur. Namaz ve oruç gibi İkincisinin insanlarla ilgisi vardır, halifelik, katılık ve valilik gibi. Üçüncüsünün insanlarla ilgisi vardır, vaaz ve sohbet gibi. Birinci kısım namaz, oruç ve hac gibi Allahü Teala ile ilgili olan şeylerdir. Riya korkusuyla bunlar asla terk edilmez, farz da, sünnet de bırakılamaz. Fakat İbadete başlarken yahut ibadet arasında riya düşüncesi akla gelirse, gidermek için uğraşmalıdır. İbadete niyeti yenilemeli ve ibadeti insanların görmesi sebebiyle arttırmamalı ve eksiltmemelidir. Ancak ibadet niyeti olmayıp tamamen riya olan yerlerdeki ibadet, ibadet olmaz. Fakat niyetin aslı kaldığı müddetçe ibadet bırakılmaz. Riyâ, insanlar görür korkusuyla ibadet etmemektir. İnsanlar için ibadet ederse şirk olur. Şeytan senin ibadet etmemeni ister. Buna muvaffak olamayınca sana, insanlar seni görüyorlar, bu yaptığın taat değil, riyâdır der. Ve hile ile ibadetten seni alıkoyar. Onun bu sözüne iltifat eder, kaçarsan, ve böylece yerin dibine girersen de, yine insanlar onlardan kaçıp zahit olduğunu biliyorlar. Bu zühd değil, riyadır, der. O halde kurtuluş yolu şeytana şöyle demelidir. Kalbi insanlarla bulunmak ve onlar sebebiyle taati terk etmeyi söylemekle riya olunca, insanların görmesi ve görmemesi aynı olur. O halde Eski adetimi yaparım, İnsanların görmediğini düşünürüm. Çünkü insanlardan korkarak taatten el çekmek şuna benzer ki, bir kimse hizmetçisine al şu buğdayı temizle der. Hizmetçi temizlemez ve eğer temizlesem iyice temizleyemeyeceğimden korkuyorum der. O zaman kendisine be hey aptal, şimdi elini çektin ve hiç temizlemedin. El çekmenle temizlemek de olmadı denir. Demek ki kula ihlaslı olması emredilmiştir. Amelden el çekince ihlastan da el çekmiş olur. Zira ihlas amelle olur. İbrahim Nehai'den rahmetullahi aleyh anlatılır. İbrahim Nehai Kur'an-ı Kerim okurdu. Birisi yanına gelince musafı kapatır görmelerine lüzum yok. Biz her zaman Kur'an-ı Kerim okuruz derdi. Bunun sebebi birisi gelince konuşmak icap ettiğini ve Kur'an-ı Kerim okumaktan baş kaldıracağını bildiği için idi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bir kimse vardı. Ağlayacağı zaman insanlar görmesin, bilmesin diye ağlamasını gizlerdi. Böyle yapmak caizdir. Çünkü Zahiren ağlamayı korumak, içten ağlamak kadar fazilette değildir. Bu bir ibadet değildir ki, elini çekmiş, terk etmiş olsun. Yine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu. Bir kimse vardı. Yoldaki zararlı şeyleri kenara atmak isterdi. Fakat zahit sanmasınlar diye bunu yapmazdı. Bu ise hali zayıf olanların hikayesi olup, İnsanların kendisini tanımasından ve ibadetinin saf olamayacağından korkar. Ama istediği halde bundan sakınmak iyi olmaz. Milakis yapmalı ve riyayı gidermelidir. Ancak hali zayıf ve kurtuluşunu ancak hali zayıf ve kurtuluşunu bunda bilen kimse hariçtir. Bu ise noksan bir sıfattır. İkinci kısım. Kadılık, halifelik ve valilik gibi insanlarla ilgili olan şeylerdir. Adaletle iş yaparsa ibadetten üstün, zulümle iş yaparsa büyük günahlardan olur. Adalet yapacağından emin olmayanın böyle bir vazifeyi kabul etmesi haramdır. Çünkü bundaki zarar pek büyüktür. Namaz, oruç sadaka gibi değildir. Bunların kendilerinde lezzet yoktur. Bunlar da nefsin lezzeti, insanların görmesindedir. Ama hükümdar olmanın lezzeti büyüktür. Nefis bundan daima büyümektedir. Bu ise, kendinden emin olan kimseye uygun olur. Ama bir kimse, valilik, hükümdarlık ve emirlikten önce birçok işlerde kendini tecrübe ederse, vali ve padişah olunca değişeceğinden ve azl olunacağından çekinirse, Bunda ihtilaf olunmuştur. Bazıları kabul etmelidir. Çünkü bu zan kuvvetli değildir. Kendini tecrübe ettiği için ona güvenilir, dediler. Bize göre doğrusu, kabul etmesi doğru değildir. Çünkü adaletle hüküm vereceğine söz verirken, nefsi naz ve eda yapabilir. Hakim olunca da değişebilir. Önceden tereddüt etmesinden, değişeceğinin kuvvetli olduğu anlaşılır. Bunun için sakınmak daha iyidir. Valilik, padişahlık, halifelikse kalbi kuvvetli kimselerden başkasına gelmez. Ebu Bekri Sıddık Rafi'ye radiyallahu anhuma iki kimsenin üzerine bile olsa reisliği kabul etme buyurdu. Sonra Sıddık halifeliği kabul edince Rafi radıyallahu anh kendisine ''Beni nehy bugün kendin kabul ettin. Böyle şey olur mu?'' deyince ''Seni şimdi de reis olmaktan men ederim. Adaletle iş yapmayana Allahü Teala'nın Teâlâ'nın laneti olsun.'' buyurdu. Zayıflara itiraz, yüzme bilip denizde duran bir babanın küçük çocuğuna ''Denize yakın gelme.'' demesine benzer. Zira çocuk da babası gibi Denize girip yüzeyim derse boğulur. Sultan zalim olursa kadı adil karar veremez. Sultana müdahale etmek zorunda kalır. Bu durumda böyle görevleri kabul etmemek lazımdır. Azledilmek korkusuyla zulüm yaparsa bu mazeret sayılmaz. Azledilinceye kadar adaletten ayrılmamalıdır. Eğer bu işi Allah rızası için yapıyorsa azledildiğine de memnun olur. Üçüncü kısım, vaaz, fetva, tedris ve hadis-i şerif bildirmektir. Bunda da büyük lezzet vardır. Namaz ve oruçtan daha çok bunda riya bulunur. Bu da vali ve sultanlığa yakındır. Aradaki fark, şeriatı bildirmek, vaaz vermek ve hadis-i şerifleri öğreterek, dinleyenlere faydalı olduğu gibi, söyleyene de faydalıdır. Dine çağırmak, riyadan uzaklaştırmaktır. Sultanlıksa böyle değildir. Bir kimse de bu işte riya hasıl olursa bunu yapmamak olabilir. Birçok kimseler bu yüzden bunu terk etmişlerdir. Kendilerine fetva sorulan birçok sahabe soranı başkasına gönderirdi. Bişrahafi birçok kitap sandıklarını toprağa gömdü ve kendimde muhaddis olmak arzusu görüyorum. Eğer görmeseydim hadis alimliği yapardım. Dedi. Geçmiş büyüklerimiz buyuruyor ki, hadis öğretmek, dünya kapılarından bir kapıdır. Kim, haddesena derse, huzurumda oturun demek ister. Bir kimse, hazret Ömer'den, radiyallahu anh, sabah namazlarından sonra, insanlara nasihat vermek için izin isteyince, izin vermedi ve içine öyle bir rüzgar. Yani gurur düşer ki, kendini Süreyya yıldızı kümesinde görürsün, buyurdu. İbrahim-i Teymi buyurur. Canım konuşmak isteyince konuşma sus, susmak isteyince konuş derim. Bizim burada seçtiğimiz yol, hadis ve ilim öğretenler kalplerine bakmalıdırlar. Söylemekte Allah-u taat ya ta niyetinin yanında, kalbinde riyada bulunuyorsa, söylemeye devam etmeli, kalbindeki bu niyeti kuvvetlendirmeye çalışmalıdır. Bu, sünnet ve nafile namazlarına benzer. Niyetin aslı var iken, riyada düşüncesiyle bunlar terk edilmez. Sultanlıksa bunun aksidir. Riya ile karışık olunca, yanaşmamak daha iyidir. Çünkü bozuk niyet, çabuk galip olur. Bunun için Ebu Hanife, Rahmetullah yale valilikten kaçtı. Kadılık verdiler, bunu da yapamam buyurdu. Niçin yapamazsın dediklerinde, yapamam diyorum. Eğer doğru söylediğime inanıyorsanız, yapamam. Yok yalan söylüyorsam, zaten yalan söyleyen kadı olamaz, buyurdu. Halbuki, öğretme ve öğrenmeden kaçmadı. Elini de çekmedi. Ama kalbinde, hiç ibadet ve taat niyeti yoksa, maksadı riya ile mevki ise, bu işten el çekmesi ona farz olur. Biz ne yapalım diye sorarlarsa, bakarız. Eğer sözünde insanlar için fayda yoksa, sohbeti, lüzumsuz sözler, kahramanlık hikayeleri, nüktelerle geçiyorsa ve sözleri Allah rahimdir, günaha devam şeklindeyse, yahut Kalpte haset ve övünme tohumunu büyütüp ağaç yapan kavga, ihtilaf ve münazara öğretiyorsa ona mani oluruz. Çünkü ona mani olmak kendisi ve insanlar hakkında büyük iyilik olur. Ama sözü insanlara faydalı oluyorsa, şeriata uygun ise, insanlar onu muhlis tanıyorlarsa, öğretmesi din için faydalı oluyorsa el çekmesine izin vermeyiz. Çünkü onun çekilmesinde başkalarının zararı vardır. Başkalarıysa çoktur. Onun konuşmasındaysa yalnız kendine zarar vardır. Bizim için bin kişinin kurtulması yüz kişinin kurtulmasından iyidir. Onu diğerlerine feda ederiz. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bu din'e Kendilerine hiç faydası olmayanlarla da yardım eder, buyurdu. Bundan maksat, böyle insanlardır. En çok söyleyebileceğimiz şey, el çekme ve riyadan uzak olmaya gayret et. Niyetini düzelt ve nasihatinden, herkesten çok sen hisse al, Allah'tan kork, sonra diğerlerinden kork, demektir. Sual Vaizin niyetinin doğru olduğunu ne ile biliriz? Bunun alameti nedir? Cevap. Doğru niyet, maksadının insanları Allah yoluna çevirmesi, dünyadan uzaklaştırması ve insanlara karşı şefkatli ve merhametli olduğunu belli etmesidir. Bir başkası ortaya çıkar, vazı daha faydalı olur. İnsanlar onun sözünü daha çok kabul ederlerse Buna sevinmelidir. Nitekim bir kimse bir kuyuya düşmüş olsa, kuyunun üzerinde de bir taş bulunsa, şefkat ve merhamet edip onu kurtarmak isterse, büyük zahmetle taşı kaldırırken, bir kimse gelip o taşı kaldırsa ve onu bu sıkıntı ve zahmetten kurtarsa, buna sevinir. İşte bu vâiz sevinmeyince ve kendinde haset görünce, maksadının insanları Allahü Teala'ya değil kendine çağırmak olduğunu bilmelidir. Bir başka alameti de dünyayı sevenler ve valiler meclisinde bulunsa da kendi adetini bozmaz. Bir başka alamet de insanları ağlatan, feryat ettiren asılsız sözleri söylemez. Bu ve bunun gibi şeylerle kendini yoklamalıdır. Bir kerihlik bulamazsa ve bunu düşünmezse tam riyakardır. Kendinde bir kerihlik görürse başka bir niyet olduğu anlaşılır. Uğraşıp o başka niyetin galip olmamasını sağlamalıdır. İbadet sevinci her zaman riya olmaz. Çok zaman olur ki insanların içinde ibadet sevinci doğar. Bu sevinse yerinde olup riya olmaz. Çünkü mümin daima ibadet yapmayı ister. Fakat bir mani çıkar ve ibadet edemez. Aynı zamanda insanların yardımıyla bu mani kalkabilir. Yahut bu sevinç harekete geçer. Mesela bir insan evindeyken ehliyle yatmak veya konuşmak gibi mâni'ler teheccüd namazına engel olur. Başkasının evine gidince bu engeller aradan kalkar ve ibadet için sevinir. Yahut evde yalnız olur, uykusu gelmez ve ibadetle meşgul olur. Yahut daima namazla meşgul olan insanlar görür. İbadet sevinci coşar ve ben de onlar gibi namaz kılayım. Benim sevaba ihtiyacım onlardan az değildir der. Yahut başka bir yerde bulunur. Oradakilerin hepsi oruç tutar veya yemek yemeyi sevmezler. İşte o zaman oruç tutmak arzusu ve sevinci harekete gelir. Yahut camide teravih namazını kılanları görür. Kendisi ise evde tembel tembel oturur. Onları görünce tembellik ve gevşekliği gidip onlar gibi olmak ister. Yahut cuma günü herkesi hak ile meşgul görür. O da her günkünden fazla olarak namaz ve tesbih e başlar. Bütün bunlar da o kimse için riya olmaması mümkündür. Şeytan sonra bunu yapma. İnsanlar sebebiyle olduğu için riya olur der. Sevinç iyi işleri yapması veya engellerin kalkmasından değil de insanlar sebebiyle de olabilir. Şeytan yine yapma der. derse yap. Bu arzu sende vardı. Fakat bazı engeller arada bulunduğu için yapamıyordun. ''Şimdi engeller kalktı.'' derler. O halde bu ikisini birbirinden ayırmak icap ediyor. Burada ölçü şöyledir ki, eğer o insanlar onu görmeyip, kendisi onları görse, acaba bu sevinç böyle olacak mıydı? Eğer böyle olacak idiyse, istemek ve sevinmek iyidir. Değilse riyadır. O zaman yapmamak daha iyidir. Her ikisi de olursa, yani hem iyiliğe rağbet, hem de insanların övmesi bulunuyorsa, hangisinin daha çok olduğuna dikkat edip, onu yapmalıdır. Bunun gibi bir ayeti i işitip, insanların ağladığını görüp ağlarsa, yalnız olduğu zaman bundan ağlamazsa, bu riya olmaz. Çünkü oradaki insanların ağlamasını görmek, kalbe tesir eder. İnsanları üzüntülü görünce, birçok şeyler aklına gelir, ve ağlar. Belki de ağlamanın esası yumuşak ve ince kalpliliktendir. Başkalarının duyması için bağırmak, feryat ederek ağlamak riya olur. Bazen de üzüntü ve eleminden düşer kalır. Fakat kalkmaya gücü yettiği halde, bunun vecdenin yani kendinden geçmesinin aslı yoktur demesinler diye kalkmazsa riyakâr olur. Halbuki aslında riya yoktur. Raks esnasında kuvvetli olduğu halde, başkasına dayanıp ağır ağır yürüyüp, yürümeye kuvveti olmadığını ve kendinden geçme halinden hemen ayılmadığını bildirmek istemesi de riyadır. Bunun gibi istiğfar eder ve Evzu billahi der. Bunu da işlediği bir günahı aklına geldiği için söyler. Yahut insanları ibadet ediyor görüp, kendi kusurundan dolayı söylerse Riya olmaz. Bu gibi düşünceleri kontrol etmek lazımdır. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyanın yetmiş kapısı vardır buyurdu. Düşüncenin riya olduğunu anlayan kimse kalbindeki kötülüğü Allahü Teala'nın bildiğini Allahü Teala'nın gazap ve azabında olduğunu hatırlamalıdır. O halde onu kendinden atmaya çalışmalı ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem nifakın huşuundan Allahü Teala'ya sığınırız Hadisi i şerifini hatırlamalıdır. Bu da bedeni huşu içinde, kalbi ise bundan habersiz olmaktır. Sevap için olan her iş Allah için olmalıdır. Namaz ve oruç gibi taat olan her şeyin Allah için olması vacip olup, bunlarda riya haramdır. Ama mübah olanlardan da sevap almak istiyorsa, bunda da ihlas vaciptir. Mesela bir Müslümanın işini sevap için yapmaya uğraşırsa, niyeti düzgün olmalı ve o kimseden teşekkür ve bir karşılık beklememelidir. Ama ilim öğreten birisi, talebeden ardından gelip, ona hizmet etmelerini beklese, karşılık istemiş olup sevaba kavuşamaz. Fakat hiç hizmet beklemese, kendisine hizmet etmek isteseler, en iyisi bu isteklerini kabul etmemektir. Kabul ederse, maksadı bu olmadığı için sevabı gitmez. Ancak hizmet etmediği zaman, hizmet etmediğine şaşmamak lazımdır. Fakat azimet sahipleri bundan kaçınmışlardır. Hatta büyüklerden biri kuyuya düştü. Kurtarmak için ip getirdiler. O zat eğer benden bir hadîs-i şerif duyan veya Kur'an-ı Kerim öğreneniniz varsa yemin ederim ki ipi tutmam dedi. Bu işinin o sevabın karşılığı olacağından korktu. Süfyan'ı sevriye birisi bir hediye gönderdi. Süfyan hediyeyi almadı. Gönderen şahıs ben sizden hiç hadis dinlemedim dedi. Sufyana Sevriyi buyurdu ki: "Kardeşin dinledi. Korkarım kardeşine başkalarından daha şefkatli olurum. Bir kimse Sufyana Sevri'nin yanına iki kese altın getirip bilirsin ki babam dostunuzdu. Helal yerdi. Bu onun mirasındandır. Lütfen kabul buyurunuz." dedi. Süfyan kabul etti. O zat huzurdan ayrılıp gidince arkasından oğlunu gönderip altınları da o zata gönderdi. Aklına babasıyla olan dostluğunun Allah rızası için olduğu gelmişti. Süfyanı sevrenin oğlu der ki, Eve geldiğim zaman sabredemedim. Babama, kalbiniz taştan mıdır? Görmüyor musunuz? Çoluk çocuğunuz var. Hiçbir şeyiniz yok. Bize acımaz mısınız? dedim. Bana buyurdular ki, Oğlum, iyi yemeklerin kıyamette hesabını benden sormalarını mı istiyorsun? Benim bunlara hevesim yoktur. Bunun gibi talebe de öğrendiği şeylerden Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey istememeli, hocadan bir şey beklememelidir. Kendisiyle daha çok ilgilenmesi için iyi işlerini hocasına göstermeyi caiz görebilir. Bu ise yanlıştır ve riyanın kendisidir belki hocasına hizmetle hocasının değil Allahü Teala'nın indinde yer istemelidir. Bunun gibi ana ve babasının rızasını zahit ve abit görünerek almaya değil Allah rızası için elde etmeye çalışmalıdır. Çünkü böyle olursa günah olur. Melhasıl sevap beklenilen her şeyi sadece ve sadece Allahuteala'nın rızası için yapmalıdır. Ria ile ilgili bazı ayetler. Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali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 38. Ayet O zaman Bedir Savaşı için şeytan onların yaptıklarını allayıp pullayıp şöyle demişti. Bugün insanlardan size galip gelecek hiçbir kimse yoktur. Ben de size muhakkak yardımcıyım. Fakat iki ordu karşı karşıya görününce arkasını dönüp kaçarak şöyle dedi. Ben sizden kesin olarak uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyleri, melekleri görüyorum. Ben gerçekten Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal suresi 48. ayet. Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını İnsanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Nisa suresi 38. ayet. Riyâ ile ilgili bazı hadis-i şerifler. Başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Sizde bulunmasından en çok korktuğum şey. Şirk ya askara yakalanmanızdır. Şirk ya askar yani küçük şirk riya demektir. Dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Allahü Teala'nın birliğine iman edenden namazı, zekatı ihlas ile yapandan Allahü Teala razı olur. İbadetlerini İhlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Dünyada haram edilmiş olan şeyler mel'undur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir. Hikaye Mısır üzerine yürüyen Osmanlı ordusu, bir haftada çölü geçip Selahiyeye ulaştı. 21 Ocak 1517'de Kahire yakınlarında Birket-ül-Haç ismi verilen yere geldiler. Selim Han, Tomambay'ın Kahire ile Birket-ül-Haç arasındaki Rıdaniye köyünde 200 topla mevzilenmiş bir halde beklediğini öğrendi. Bir alay Osmanlı askerini Mısır ordusunun önlerine kadar gönderdi. Tomambay Siperlerde olduğu halde sabaha kadar Osmanlıların baskın yapmasını bekleyip durdu. Halbuki Selim Han karanlık basınca ordusuyla Mukaddem Dağının üzerinden dolaşarak Mısır ordusunun sağ tarafından geçip arkasına dolandı. Sabahın erken saatlerinde Mısır ordusunun önündeki Osmanlı alayı hücuma geçince Toman toplarını ateşleyerek onları durdurmaya çalıştı. Aslında bu bir gösteriydi. Bu sırada Selim Han'ın Allah Allah sesleriyle kendisine saldırdığını gören Tomambay şaşkına döndü. Toplarını çeviremediği gibi birden savaşın ortasında kendini buldu. Şaşkınlığı geçen Tomambay karşı hücuma geçtiyse de muvaffak olamadı. İkindiye doğru Mısırlılar savaş alanını terk ettiler. Sokak muharebelerinden sonra Osmanlılar Kahire'ye girdiler. Selim Han Mısır'ı da mülkünüz arasına kattınız diyenlere şöyle cevap verdi: Mülk yalnız Allahü Teala'nındır. Bir kimse zafer'e ulaştığı zaman gururlanarak zulmünü arttırıyorsa Allahü Teala onu çok aşağı derecelere indirir. Hal böyleyken insan gururlanabilir mi? Şayet benim veya başka bir kimsenin yeryüzünde bir parmak ucu kadar toprağı olsa bu Allahü Teala ile ortaklık iddia etmek değil midir? Seliman cuma namazını kılmak için Melik Müeyyet Camii'ne gitti. Hatibin minberden namına hutbe okurken padişahı Hakimül Harameyn-i Şerifeyni diye önce Sultan Selim hemen müdahale ederek Hadimül Harameyn-i Şerifeyni diye söylemesini emretti. Yani kendisinin Mekke-Medine'nin hakimi değil, hizmetçisi olduğunu belirtti. Selim Han hizmetkar olduğunu belirtmek için sarığının üstüne süpürge biçiminde sorguç taktı. Bu muhteşem tevazu örneğini gören ve işiten Mısır halkı ve bütün Müslümanların kalpleri sultana karşı muhabbetle doldu. Mısır'ı fetheden Osmanlı ordusu, 25 Temmuz 1519'da İstanbul'a geldi. Ordu-yu hümayun, Anadolu sahinindeyken İstanbul sokaklarına dökülen halkın, padişahı karşılamak için sabırsızlandığı haberi geldi. Bu habere canı sıkılan Selim Han, gecenin beklenmesini emretti. Kimse bu işin sırrını anlayamamıştı. Askerler de sabırsızlanıyordu. Nihayet Kemal Paşazade huzura geldi. Asker oldukça merak eder. Halk sokaklara dökülmüş sizi karşılamayı bekler. Lakin siz şehre girmezsiniz. Bunun hikmetini merak ederiz, dedi. Selim Han, Efendi, Efendi, sen bize hala tanıyamadın mı? Biz şan, şöhret ve alkış toplamak için değil, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için savaşırız." dedi. Kendisine karşı gösterilen teveccühün ihlasını zedeleyeceğinden korktu. Gece herkes evine çekildiği bir sırada yanında çok sevdiği Hasan Can ve Piri ile sandala binerek merasimsiz sarayına girdi. Anadolu velilerinden, Diyarbakırlı Ahmet Mürşidi Efendi, bir gün talebeleriyle sohbet ederken, bir talebesinin nasihat istemesi üzerine, ona şöyle buyurdu. ''Asla dünya malına meyletme. Ancak kimseye el açmayacak kadar malın olsun yeter. Bilmez misin, her işin hayırlısı ortasıdır.'' Dünya ahiretin tarlasıdır. Sen bu aleme para ve mal toplamak için gelmedin. İyi ameller yapmak için geldin. Kimseye el açmayacak ve yetecek kadar mal kazandıktan sonra vaktini Allahü Teala'ya ibadet ederek geçir. Ondan sonra yat ve istirahat et. Unutma, nefsinin de sende hakkı vardır. Topladığın o mal ve mülk senin değil mirasçılarınındır. Senin rızkın ancak alemlerin rızk vericisi olan Allahü Teala tarafından sana yemen, içmen için verilenden ibarettir. Malım mülküm yok deme, olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette. O malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır. Kendini ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur. O da ölür. Yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir alır, alır verir. Sakın kapına gelen fakirleri boş çevirme bir şeyin varsa gizleyip yok deme verdiğin sadakayı da övünme vasıtası yapma sağ elinin verdiği sadakayı sol elin bilmesin cömertlik tacını giymek istiyorsan Allahü Teala'nın aç ve muhtaç kullarını kollamalısın Allahü Teala'nın huzurunda makbul olmak istersen herkes için hayır dile insanları şefkatle sev. Kimsenin işleyeceği hayramâni olma. Ne kadar iyilik etsen yaptıklarını sayma. En küçük hayır ve şer amel defterine yazılır. İhlasla, içtenlikle ve riyadan uzak işlediğin bir amelin olsa, Allahü Teala onu amel defterine dağlar kadar büyük olarak geçirtir. İyilik ettiğin kimseye yaptığını başa kakıcı olma. İyilik ettiğin kimseden sana minnet beslemesini istersen yaptığın iyiliğin bir kıymeti kalmaz. Bana iyi desinler diye yapılan iyilikler riya eseridir. Diğer ehli sünnet alimlerinin riya ile ilgili sözleri. Sait bin Cübeyr Rahimehullah. İhlas kulun din ve amelini Allahü Teala için yerine getirmesi Dinininde Allahü Teala'ya bir şeyi ortak ameliyle bir kimseye riya ve gösteriş yapmamasıdır. Fudayl rahimehullah. İnsanlar için amel yapmamak riyadır. İnsanlar için amel yapmaksa şirktir. İhlas Allahü Teala'nın riya ve şirk üzerinde sana azap etmesinden korkmandır. Sehl, rahimehullah. Riyaya ancak muhlis, yani ihlas sahibi bilir. Ebu Said-i Harras, rahimehullah. Arif'in riyası, müritlerin ihlasından üstündür. sırr Sakati, rahimehullah. Bir kimse kendisinde bulunmayan bir şeyle insanlara görünse, Kendini kendinde olmayan şeyle süslese Allahü Teala'nın nazarından düşer. Fudayl rahimehullah. Bir zamanlar amelde riya ederlerdi. Şimdi ise yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riya yapıyorlar. Katade radiyallahu anh. Kul riya yapınca Allahü Teala Bakın benim kulum benimle nasıl alay ediyor der. İmam Rabbani kuddisse'rruh riya ve gösterişten kurtulmayıp hakta başkasından ve söz ile olsa bile zikri cemil ile ecir talep etme fitnesinden kurtulmayan amel sahibi şirk dairesinden kurtulmaz. Böyle olan muvahhid ve muhlis değildir. Abdullah bin Menazil Rahmetullahi Aleyh Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ta ömrünün sonuna kadar duyar. Abdülhakim Arvasi Kuddise Sirru riya olmasın diye cemaatten kaçanlar ayrı bir riya içindedirler. Evzaî rahmetullahi aleyh ey kardeşim insanların ilme ait söylediği sözlerden bir kısmını ezberleyerek başkalarına karşı üstünlük taslama bu riyakarlıktır, gösteriştir. O bilgiler aslında senin değildir onları ortaya koyan sen değilsin. Faris bin İsa Bağdadi, rahimehullah. Kim güzel amelini riyakarlıkta kullanırsa, onun yaptığı iyi ameller günaha dönüşür. Yusuf bin Hüseyin Razi, rahimehullah. Yapmacık olarak, riya ile yapılmış çok az bir amelle, Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağıma, günah yüküyle çıkmayı tercih ederim. Abdullah İsvehani Rahmetullahi Aleyh İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheliyse, ondan hırs, şehvet, haset, adavet ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki,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 rahmetullahi aleyh. Yaptıkları ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan riya yapmış olur. Ebu Hayr el Akta rahmetullahi aleyh. Kalp niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allah için yapmakla riya ve gösteriş kirlerinden temizlenir. Beden de Allahü Teala'nın veli ve salih kullarına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 Bunun içindir ki zekatı aşikare vermek lazımdır. İmamı Rabbanî Kudîsesirru. Başkasına göstermek için yapılan ibadete riyâ denir. İbni Abidin Rahmetullahi Aleyh. Riyâ ve gösteriş için tesbih kullanmak mekruhtur. Yakup bin Seyyid Ali Rahimahullah. Riyâ gösteriş için yapılan davete gidilmez.